Açık Radyo burası 94.9'u dinliyorsunuz. Dinleyici Destek Projesi özel yayınının 10. senesinde 9 gün 99 saatlik özel yayın akışımızın içinde 6. günündeyiz. Ve müstesna bir konuğumuz var şu an stüdyoda. Caz müzisyeni Jülide Özçelik bizimle birlikte. Merhabalar. Merhaba, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Daha önce defaatle çeşitli vesilelerle Açık Radyo konuk olmuştunuz. Bu sefer birazcık daha farklı olacak galiba. Sizden güzel müzikler dinleme imkanımız olacak bu yarım saat içinde. ...bir seçki. Evet, ben bir seçki yaptım. Ee, kendi sevdiğim şarkılardan oluşan. Gerçi zamanımız çok kısa ama hemen girmek istiyorum. Tamam. İlk Türk caz cd'si olarak e, Türk müzik tarihine geçen caz semayiden bahsetmek istiyorum. 1978 yılında yapılmış bir kayıt. E, Davulda Erol Pekcan, Türkiye'de cazı sevdiren kişi olduğu söyleniyor o dönemde. Hı -hı. 1978'de yayınlanmış albümde Tuna Ötenel, Piyano... ...saksafon, Kudret Öztoprak, bas gitar, perküsyon... ...tüm düzenlemeler Tunay Tönel'e ait. E, Ali'yi gördüm, Ali'nin dışında olan e, bütün besteler de Tunay Tönel'e ait. Ümit Eroğlu stüdyosunda yapılmış yine Ümit Eroğlu tarafından. E, bilgi atlamak istemiyorum, notlarıma bakıyorum. Nino Varon prodüktör. Hı hı. Bu şekilde sanırım yeterlidir. Evet, şimdi caz, caz semayı dinlersek... Çok güzel olur. Bence Türk cazı dendiğinde benim aklıma gelen ilk örnek diyebilirim. Evet dinliyoruz. Bu arada caz dinlerken bizi arayabileceğiniz de hatırlatalım. Dineci Destek e, hattımız 0212 343 41 41. ...78 yılından bir kayıt dinledik... ...Caz Semali evet, evet. Albümüne Çok albümüne bir kayıt. ...Türkiye Cazını başlatan albüm diyebiliriz herhalde... ...tabii ki... Ee, ...şimdi bir sonraki parçaya geçeceğiz ama aklımda bir soru var... Ee, ...sizin bu Pardon. albümle nasıl tanıştığınız sorusu... ...benim bu albümle tanışmam... E, ...ben bu albümü hep duyuyordum... ...Bilgi Hı -hı. Üniversitesi'ndeyken... ...fakat e, kayıtlarına ulaşamamıştık... Hı -hı. ...bir şekilde bir arkadaşımızda... pla olduğunu duydum... Evet, ...almak için galiba. tabi çaba sarf ettik... ...fakat bulamadık... Hı -hı. Ee, ...ondan bir şekilde bir CD kayda aldık... ...sonra planı da bulduk... Ee, ...şu an işte elimizde mevcut... ...ben yani tabi CD'yi... ...hani... Mümkün, e <gülüyor> <gülüyor> ...yanımda taşıyorum... iş gelmesin diye... Evet, ...o şekilde tabi ben ilk dinlediğimde... ...çok etkilendim... Ee, ...Türk Cazı dendiğinde... ...benim aklıma gelen... ...ilk albüm... ...bu albümdür, hı. Caz Semai albümüdür ...bütün albümde keyifle dinliyorum... Evet. ...baştan sona... E, Bence çok e, doğru ve çok e, kendi kültüründen beslenmiş de bir albüm aynı zamanda. Bizi çok güzel temsil eden bir albüm. Hı hı. Bu toprakların da dokusu var albümün içinde. Hani sadece Avrupa veya Amerikan cazı kriter alınmamış burada. Hı hı. Kendi kültürümüz de var. E, bir şekilde kendimiz gibi davranarak bir albüm evet. e, yapmış değerli müzisyenler o dönemde. Evet, aslında bu böyle bakınca sizin kişisel müzik yolculuğunuz, müzikal bakış açınızla da örtüştüğünü söyleyebiliriz. Siz aslında epey yöresel tınları bir şekilde ya yorumlayarak ya da orijinal besin içine koyarak olabildiğince sentezlemeye eğilimli, eğilimli bir müzisyen olduğunuzu söyleyebiliriz. Aslında sende. tabii böyle bir sentezleme çabam yok. Öyle hissediyorum çünkü. Yani ben Hı -hı. çocukluğumdan beri klasik Türk müziği, halk müziği dinleyerek büyüdüm. Bu müzikler zaten... Bir şekilde benim beynimde, ruhumda evet, var. Kulaklar. Ve bir şekilde bunlar çıkıyor. Yaptığımız bestelerde olsun veya parçaları yorumlayış e, tarzımızda, stilimizde bir yerde bir dokunuşu mutlaka oluyor. Hı -hı. Çok seviyorum ve kendi kültürümüzü daha fazla tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Yani tabii ki bütün kültürlere ilgimiz var. Hani saygı duyuyoruz ama kendi kültürümüzü öğrenip çok iyi bilip e, buradan... Biraz daha fazla beslenirsek Hı -hı. çok kendimize has bir e, müzikal duruş sergileyebiliriz. Evet. Ya da kendi stilimizi yaratmamızda bunun bize çok faydası olacaktır. Hı -hı. Düşünüyorum. Evet. de Özçelik'le birlikteyiz. Dinleyici Destek Projesi özel yayınında de Özçelik'in seçtiği parçaları dinliyoruz. Girişi Caz Sema ile yaptık. Şimdi bir parça daha dinleyeceğiz. Ne evet. Dinleyeceğiz? Sevgili Nüket Ruha bahsetmek istiyorum. Hı -hı. Benim zaten Bilgi Üniversitesi'nde Caz Vokal Performans bölümünde yaklaşık beş yıl birlikte eğitim aldığım bana hem hayat anlamında hem müzikal anlamda desteği olmuş çok önemli bir isimdir. Dostluğu ayrı bir yana, insanlığı bir yana. Yani her açıdan çok fazla beslendiğim, çok fazla destek aldığım, her zaman kendine has duruşunu bütün öğrencilerin destekleyen, ...herkesin farklı bir birey olduğunu özellikle Hı -hı. vurgulayan... ...herkesten bir tane olduğunu vurgulayan... E, ...çok sevgili hocam, arkadaşım... ...çok büyük bir kayıptır Türkiye için de hani 56 yaşında... ...çok genç kayıp, evet. sevinç de öyle aynı şekilde... Hı -hı. E, ...çok erken kaybettik ama bizde çok güzel e, anıları... ...çok güzel dokunuşları var kendisinin... Hı -hı. ...ilk 1979 yılında Ruacan Longplay'ini çıkarıyorlar Neşet Ruacan'la birlikte. Çok önemli müzisyenler var 10. notunç gibi e, bu albümde. Onun dışında söyleyebileceğim işte grafik bölümünden tatbiki güzel sanatlar fakültesinde okumuş. İşte orada bir iki zayıf getirince <gülüyor> okuldan ayrılmış... İşte o dönemlerde, 60'lı yıllarda Türkiye'nin en popüler caz, vokalisti, e, TRT Caz Orkestrası ile kayıtları var. TRT, TRT arşivlerine geçmiş. E, Neşe Turacan'ın e, aynı zamanda e, önemli müzisyen e, kardeşi, hı hı. Ket Hanım. Çok önemli bir isim. Aslında Türkiye'deki e, şarkıcılık e, taşları anlamında hı hı. başından sonuna işte Sevinç Tevs gibi, işte Rüçhan Çamay gibi... Bu taşları Evet, yani biz bizlere belki yol açan, evet. belki demeyeyim bizlerin yolunu açan e, çok önemli insanlar. Zamanında da çok aslında kıymeti de bilinmemiş insanlar. Hı hı. Bizim için öyle değil tabii, bizim için ayrı bir yerleri var. E, profesyonel şarkıcılığa da 74 senesinde İsviçre'de başlamış. E, İsviçre ve Norveç'te Emin Fındıkoğlu ve Tommy Dott orkestralarında çalışmış. Bu bilgileri de vermek istiyorum çünkü... E, Önemli, yeterince tanımıyoruz. 77 Türkiye'ye dönüyor ve verdiği konserlerle Türkiye'de cazın tanınmasına, sevinmesine katkıları oluyor. 90'lı yıllarda Ruhacan adlı bir plak hazırlanıyor. Kültür Bakanlığı adına Çin ve ABD'de konserleri oluyor. Hı hı. Ee, Neşet <gülüyor> Ruhacan'ın kardeşi demiştik, bir tane kız evladı var Roxan. ona da sevgilerimizi yollayalım. E, müzik bölümünde de Bilgi Üniversitesi'nin evet. 10 yıl e, caz vokal bölümünde bizlere eğitim verdi. Evet, Kendisini sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Aynı zamanda Bülent Ortaçgil'in albümünde, benimle oynar mısın albüm kapağında kendisinin çizdiğini biliyoruz. Öyle mi? O da ayrı bir yetenek tabii. Herkese e, nasip olmayacak bir evet. kaç özellik. Yani iki Demek grup ki. alıp ayrılmış ama aslında bir anlamda evet orada etmiş. vokalleri var evet şimdi Nüket Hanımdan sevgili Nüket Hocamdan her şey sevgiyle başları dinleyebiliriz herhalde değil mi? Üstüme gece çökmüş. Ama içim ışıl ışıl beklerim ta sabaha kadar beklerim de geceyi değiştiremem gecenin gücü beni aşağı. Yeah Nukhet o güzel sesini duyduk Her şey sevgiyle başlar. Evet. dinledik Sevgiyle hocama buradan Sevgilerimi saygılarımı Yolluyorum Onu her zaman sevgiyle ve saygıyla Anıyorum Her zaman dua ediyorum onun için hı hı. Çok önemli bir yeri vardı benim hayatımda Hala da var ee, Ben de onun öğrencisi olarak e, Düzgün projelerde Düzgün işlerde hep yer almaya çalıştım Onlardan çünkü biz bunu öğrendik. Hı -hı. Ee, nicelik değil, nitelik önemli. Evet. her zaman. Müzikal anlamda da hayatta yaptığınız her şeyle ilgili. Ee, bütün müziklere, bütün sanatlara saygısı vardı. Her e, tarzdan alınabilecek, öğrenilebilecek bir takım şeyler olduğunu hep söylerdi bize. Kendi stilimizi oluşturmanın, bir başkası gibi şarkı söylememenin ne kadar önemli olduğunu hep söylerdi. Bunlar benim için çok önemli yürüdüğüm yolda. Hı hı. Şimdi biz 15 Şubat'ta Antalya Senfoni Orkestrası'yla bir konser yaptık. Ee, henüz radyolarda yayınlanmadı. Ses kaydı bize geldi. Şimdi Nükhet Raja'nın öğrencisi Jülde Öztelik olarak ben <gülüyor> <gülüyor> sonbahar rüzgarlarını e, dinleyenlerimize çalalım. Erkan Yurdaer sözlerini yazmış. Yıldırım Gürses'in bestesi, Cem Tuncer'in düzenlemesiyle. İlk defa gelsin. Evet şanslıyız şu an bu parça ilk defa radyolarda dinleyecek olduğumuz için sizinle çok birlikte. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Ee, Açık Radyo Dinleyici Destek özel yayınının e, 3. Zülde sunduğu programın 3. parçasını dinleyeceğiz. Bu arada bizi arayabileceğiz hala hatırlatalım. 0212 343 41'den. şimdi Antalya'daki bir senfoni kaydına gidiyoruz. Zülde Özçelik o kaydı olacak. Sonbahar rüzgarları. <gülüyor> Sen beni hatırla demiştin. Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim. Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştin. Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim. La la Kurudallar arasında sen gelirsin anılarım Her sonbahar gelişimde Sarı yapraklarla Kurutarlar arasında Sen gelirsin Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. <gülüyor> Benim için ayrı bir heyecandı tabii senfoni orkestrasıyla. Evet, çok da güzel ee, bir düzenleme olmuş aslında. Evet, Cem Tuncer'in e, sihirli dokunuşları sayesinde hı hı. çok güzel oldu. Şarkı zaten çok güzeldir. Evet. Yani ben çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir parçadır, eserdir. Yıldırım Gürses'in eseri. E, albümde de yer verecektik aslında ama bir şekilde parçayı alamadık. Telif'le ilgili takım sıkıntılar hı hı. yaşandı. Ama konserlerde çalıyoruz. Ne güzel. Yani devam kayıp olmadı bizim için ben çok istiyordum. Peki senfoni konserleri devam edecek mi? Var mı öyle ee, bir plan yakın zaman? Için? Şimdi asıl bence senfoni konserleri yapmanın en büyük kısmı, en zor kısmı bu aranjman kısmıydı. Hı hı. Onları Cem Tuncer çok büyük bir başarıyla bence yazdı, çizdi, bitirdi. Bundan sonra ben... Olur diye tahmin ediyorum. Şu anda tabii bütün yıllık program yapılmış. Hı -hı. Bir sonraki seneye sanırım olur. Şu Anca. anda netleşmiş bir şey yok ama asıl problemli kısım o. Hani çok ciddi vakit ve hani bilgi gerektiren düzenlemeler. Hı -hı. Çok büyük bir işçilik var, emek var işin içinde. Ve manevi karşılığı var. Sadece maddi karşılığı da yok. Bu bağlamda gerçekten gönülden... ...destekleyen arkadaşlarım hep yanımda... Hı. İşte Cem Tuncer gibi... ...Ercümen Torkut gibi... ...Kağan Yıldız gibi... E, ...Alp Doğan Türeci gibi... ...Konserde de oldu... ...Edi Safızoğlu vardı... E, ...benim için tabii ayrı bir heyecan oldu... ...sahnede 80 kişiyle... ...birlikte... Ay, ...opaylı bir şey Evet muhtemelen. yani... <gülüyor> ...hala heyecanlanıyorum... ...dinlerken <gülüyor> orada oluyorum hala... ...sevgili Orhan el yönetmişti... Çok güzeldi benim için inşallah evet. olacaktır diye tahmin ediyorum. Olur inşallah. Yine, yine çok o sevinirim, çok mutlu olurum. <gülüyor> <gülüyor> evet, umuyoruz biz de Jülide Özçelik'le birlikteyiz. Bir kere daha hatırlatalım radyosunu yine açmış dinleyicilerimiz için. Dinleyici Destek Programı'nın altıncı gününde müstesna konuğumuz olarak onun seçtiği parçaları dinliyoruz. Şimdi bir başka parçaya geçeceğiz. Aslında bir başka doğayan müzisyen evet, evet, geçeceğiz. Kesinlikle. Çok önemli bir müzisyen Sevinç Tez ee, 1926 ve 76 yılları arasında yaşamış maalesef. Nükhet gibi o da çok <gülüyor> genç bir kaybımız. Ee, çok önemli bir kadın vokal. Özellikle caz vokalisti hatta ilklerden evet. olduğu söyleniyor. <gülüyor> Biz tabii o zamanlar çok küçük olduğumuz için bu bilgilere sonradan ulaşma şansımız oldu. Ee, Şehrazat'ın bildiğiniz gibi işte besteci ve yani söz yazarı Şehrazat'ın da annesi. Dede Efendinin torunu olduğu yazıyor bilgilerde. E, 1926'da Tiran'da doğmuş. 5 e, yaşında ilk olarak Balıkçılar operetinde sahneye çıkmış. Daha sonra Adası Sevim Tevz ile Ankara Radyosu'nda programlar yapmış ve Türkiye'nin bu şekilde ilgisini çekmişler. Ankara Devlet Konservatoru'nda Şanlı Tiyatro Bölümü de okuyor. Mezun oluyor. İbrahim Özgür Orkestrası'nda şarkı söylemeye başlıyor. İlk yurt dışı konserini Yunanistan'da vermiş. 1948'de ABD'ye gidiyor ve e, Arif Mardin'le Arif Mardin'in bir e, bestesi For You adlı bestesiyle birinci oluyorlar. Hı hı. Defalarca yurt dışında konserler veriyor BBC'de Berlin Televizyonu'da ve de e, programlar yapıyorlar, programlara çıkıyorlar. İlk Türk şarkıcısı e, bu bağlamda BBC'de ve Berlin Televizyonu'da çıkan. İşte Dede Efendi'nin torunu demiştik. Bu çok önemli bence. E, klasik Türk müzikisine tüm eserlerine ...ezberebiliyor olması hı hı. ve bu müziklerden e, besleniyor olduğunu görüyoruz. Maalesef tabii işin acı tarafı bir albüm kaydı yok. O dönem yapılmış bir albüm kaydı yok. Sadece kaynak olarak TRT'nin arşivleri var hı hı. E, elimizde mevcut. Yani Al. bu çok üzücü bir şey tabii. Bu kadar önemli bir e, vokalistin, bu kadar önemli bir müzisyenin bir albümünün olmaması. olmaması... ...o dönemde bir kaydının olmaması... ...çok kısıtlı kayıtlar var. Evet, yurt dışında da mı yapılmamış bu arada? Amerika'da da mı yapılmamış? Ya, kayıt alınmamış bildiğim hı. kadarıyla. Sadece TRT arşivlerinde var. Aynen. Bayağı önceden de ben... ...araştırmıştım Sevinç Tevz ile ilgili. Çok önemli... ...alto bir vokal. Çok nadir bulunan... ...bir ses rengi. Caz şarkıcılığında... ...çok önemli etkileri olmuş Türkiye'de cazın tanınmasında sevilmesinde ee, bir şey atlamak istemiyorum yeterince onun da kıymeti bilinmemiş <gülüyor> vakti zamanında ee, bizler bir şekilde hep anıyoruz hep onlardan feyz almaya çalışıyoruz ama e, zamanında kıymet bilmek bence çok önemli yani o kadar e, o zamanlarda şimdiki gibi değildi de imkanlar Belki o imkansızlıklar içinde çok önemli adımlar atmış, çok büyük yollar açmış. Hı hı. Çok önemli isimler bunlar. Yani şimdiye ee, göre çok daha bilinmeyen tabii, bir alan aslında tabii, caz Çok müziği. zor şartlarda. Ya ben aslında çok böyle caz diye de ayırmıyorum. Hı hı. Yani müziği hiçbir zaman kategorize etmedim. Hı hı. Etmiyorum da. Kendi albümlerimde e, türkü ağırlıklı aranjmanlar evet. mevcut olduğu için de... Hep, e, ...bir şekilde bir müzik markette rafa çıktığında... ...halk müziği koyulmasın diye... ...albümün üstünde caz yazdı ama... ...ben her zaman müziği... ...iyi müzik ve kötü müzik olarak Hı. ayırdım. Tabii bu kime göre, neye göre? Bana göre. Ee, o değişen bir şey. Ee, her zaman... ...Sevinç Tevzi'de... ...yürüdüğü yolda tutarlı olmuş. İyi... ...kayıtlarda, iyi işlerde... ...o dönemin şartlarına göre... ...iyi programlarda yer almış... ...çok önemli bir e, şarkıcı. Bizim... Bugün bulunduğunuz noktada olmamızı sağlayan Nüket Ruhacan gibi çok çok önemli isimler bunlar. Peki şimdi hangi kaydını dinliyoruz Sevinç Tevz? Ee, İstanbul. Ben çok seviyorum. <gülüyor> Ve orada e, ufak siketleri var Sevinç Tevz'in. Baya e, böyle Türk müziğinden e, alıntılar var. Hı hı. Makamsal hareketler var. O e, beni çok etkiliyor. Bize ait bir şey var Türkçe sözü. Evet İstanbul dinliyoruz. Abando yabab shiaba Abando Çıksın karlıklar göşeğinde İşin yok senin bu evrende İstanbul yaşarsın efsanelerde İstanbul doyulmaz güzelliğine Bir başka alemsin sen herde bir de İşin yok senin bu evrende Yedi benle Masal beldesi sinle Boğazınla Haliçle Sen bir ömre Bedelsin. İstanbul görenler duyularsın İstanbul sen güzeller güzelsin Her taşında Sultan Mehmed'im dersin Tanrım şükürler olsun Sen yalnız yalnız bizimsin Adam nul ya bab nul ya bab Adam nul ya bab yabam ya yabam Adam yabam, yabam da bu Do-li-a, bam-do-li Shibiri-bi-dam, do-li-a-bam, do-li-a-bam-di A-bam, do-li-a, bam-do-li-a A-bam, do-li-a-dum, shi-a-bam, do-li-a-bam, do-o A-bam, do-li-a, bam-do-li-a ...finkürler olsun sen yalnız, yalnız bizimsin. Sevinç tefsim sesini duyduk. Evet, Sevgili analım kendisine evet. İstanbul şimdi parça Dinleyici destek hattı numaramızı da verelim Lütfen. 0212 343 4141 açıkradyo.com adresinden Destek olun düğmesinde tıklayabilirsiniz ee, Açık radyo tamamen sizlerin desteğiyle ayakta kalan bağımsız bir radyo ee, Bunu göz önünde bulundurup her zaman desteğinizi eksik etmezseniz çok seviniriz eğer ki farklı e, müzikler ya da farklı demeyelim hani çok da böyle etiketlemeyelim ama e, genele hitap etmeyen, rating kaygısı taşımayan, e, sanatsal dokunuşları olan e, müzikler dinlemek isterseniz, sohbetler duymak isterseniz ya da sanatla ilgili bilgi almak isterseniz her zaman e, yanınızda olan bir radyo açık radyo. Evet. Bu bağlamda yaşaması çok önemli. O yüzden... Desteğimizi eksik etmeyelim Biraz önce konuşuyorduk da hatta Bazen süresi yedi buçuk dakikayı sekiz dakikayı bulabilen parçaları da dinleyebileceğimiz bir evet, radyo evet. Olması açısından da önemli sanırım Başka radyolarda ya. çalmıyorlar Bizim şarkılarımız <gülüyor> e, sololarda girince bazen yedi buçuk dakikayı bulabiliyor <gülüyor> Hem de o sololarda belki indiriyorlar daha da acımasız e, Olabilir tabii şey. orada <gülüyor> hemen bir hop aşağı doğru bir fade out yapıp <gülüyor> Evet Evet, Jülde Öçelik'le birlikteydik. Şimdi son bir parçayla ona veda edeceğiz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim. Bizi açık Radyo'ya bu herhalde bir yedinci, sekizinci gelişim oldu. Evet. İlk radyo programımı da e, Açık Radyo'da gelip yapmıştık o zaman. Melik Yaprak Uyar'la. Evet. Sonra Ceylan Ertem'le, Naim Dilmener'le, Seda Binbaşgil'le. Böyle sürekli gelip gidiyorum artık. <gülüyor> Benim evim gibi oldu. Ne güzel. <gülüyor> Yeni yerinizde çok güzel olmuş. Onu tebrik ediyorum. Evet. Bir dahakine bekliyoruz. Hatta belki de umarız ki bir canlı performans için bekliyoruz. Artık bu geniş stüdyoda tamam. lazım böyle bir şey. İlk geldiğimiz programda canlı tamam. performans yapmıştık. Yine geliriz tabii tamam. ki memnuniyetle. Evet, sözü de aldık giderayak. Şimdi son bir kayıt dinleyeceğiz. Yine senfoniye gidiyoruz. Tamam yine senfoniden olsun. Ee, mazi diyelim Necip Celal Andel'in ilk Türkçe tango evet. eser Necip Celal Andel'e ait. Aydın Özarı düzenledi hı hı. Ee, parçayı. Herkesin çok iyi bildiği bir tango. Hani şimdi caz programında ne alaka diyenler olabilir. Ee, ben çok alakasız şeyler dinleyen ve e, birbirinden çok kopuk gibi görünen ama hepsinden de beslenen biri olarak hiçbirini dediğim gibi ayıramıyorum. Benim için hepsinin ayrı yeri var. Güzel bulduğum sevdiğim bütün eserleri dinlemeye ve söylemeye gayret ediyorum. Bu evet, da benim. çok sevdiğim hatta en sevdiğim tango diyebilirim. Aydın Özer düzenledi. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Cem Tunçer gitarları çaldı. Erjuman Torkut piyano da, Edis Hafız o davulda, kontrbasta da Can Yıldız ve ben de Jülde çelik olarak söylemeye çalıştım. Evet, maziyi dinliyoruz. Çok teşekkürler Jüldöz Çelik. Ben teşekkür ederim. Sada beben geçmedim bu emelden bir hazin macera Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 10. Radyo Şenliği. Açık Radyo.